İyi günler efendim. İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Dur dur dur. Ben cevap vereyim. İyi değilsin. Gözlerinin altı mor. Evet mor. Niye olsa gerek efendim? Uyuyamadım da ondan olsa gerek. Neden uyuyamadın desek? Hmm, hanım uyutmadı desek yanlar mısın? Ha, hanımsa orada durmak gerek. Ya Tekerleme gibi konuşturmayın sana. de bir horlamadan dolayı uyandırdı beni. Uyuyamadım tabii. Anlaşılır. Senin hanımda horlama alışkanlığı var demek? Yok bende var demek. Ha, sen horluyorsun. Horladığın için hanım uyandırıyor değil mi? Asıl hanım uyuyamamış kara gözüm o zaman. Uyandırmasın uyumasına baksın. Uykusundan da olmasın. İyi de horladığın için ilk sen onu uyandırıyorsun. Sen onu uyandırınca o da seni uyandırıyor. Sen de uyanınca... Ya part... bozuk plak gibi aynı şeyleri söyleyip durma. Kendi uykusundan oluyor tamam da beni niye uyandırıyor birader? Bak sen anlamamışsın şimdi Karagöz'üm. Şimdi sen horladığında onu uyandırıyorsun. O da uyanınca ay, tabii ki seni... Ay başladı yine. İyi eh, tamam tamam başlamayacağım. Geçelim başka konuya efendim. Madem horladığını kabul ediyorsun ki... ...bunu kabul etmekte herkesin harcı değildir. Sebeplerine bakalım efendim. Neyin sebeplerine? Horluyorsun ya onun sebeplerine. Kim demiş horluyorum diye ya? Yahu sen dedin. Kendi ağzınla dedin ya horluyorum diye. Onu ben demedim. Hanımın ağzıyla söyledim. Tamam sonuçta hanımın bir. Oo, hanımın her dediğine inansaydım. İnansaydın? Boş ver şimdi hanım dinliyordur falan şey olmasın. Akşam akşam, akşam <gülüyor> tadırmasın, tadırmasın. Ne <gülüyor> olmasın? Var. Evet, tamam var. E, tamam her şey olmasın. <gülüyor> Efendim burun yolları dar olduğundan kaynaklanıyor olabilir bak. Hah işte horlamadığımın delili. Bir kere benimki gibi köfte burunda darlık marlık olmaz. İç darlığı kastediyorum Karagöz'üm. Dışı geniş olanın içi asla dar olmaz. O zaman tıkanıklık vardır. Ee, tıkanıklık? Yok bence yok. İstersen bir de sen bak. Aa, Ver parmağını. Ha, ha, hemen hemen yok kalsın kalsın. Öyle diyorsan öyledir. Ee, o, o zaman alerjim vardır. Ne alerjisi? Ne bileyim ben bir şey alerjim vardır da ondan horlayabiliyorsun. Bak hala horlayabilirsin diyor yahu. Ben horlamıyorum. Tamam kardeşim tamam. Eğer hanım ya da çoluk çocuk horlarsa aklında bulunsun diye diyorum ben. He şöyle. Sonra fazla kilo da yapabiliyormuş. Horlamak mı? Yok horlamak fazla kilo yapmaz. Fazla kilolu olmak horlamaya sebep olabilir diyorum. Onu kilolular düşünsün. Benim gibi böyle incecik üçgen vücutlu olanlar çok kafasına takmaz. He yani sen ideal kilodayım diyorsun yani. Şu horlamayı bana yamayacaksın ya, alerji sahibi yaptın, kilolu yaptın. Allah kuru iftiradan saklasın. Daha fazla şekilden şekle sokmadan ben gidiyorum arkadaş. Aa öyle hemen gitmezler. Bal gibi de giderler. Yok, selam verseydin bari. Aleyküm selam. Öyle değil yahu. Efendim, geldik bugün de sohbetin sonuna. Ettiğse hacivat bir kusur bir hata. Affola efendim. <gülüyor> affola affola.